kafirenin giydiği bir kıyafetle herkesin önüne çıkıyor. Ve çeşit çeşit korkular sürünerek çarşıya çıkıyor o kıyafetle. Sorsan affedersiniz siz hangi dine mensubsiniz? Diyecek ki aa çok kaybediyorsun Ben Müslümanım elhamdülillah. Çırılçıplak kadın diyor ki elhamdülillah ben Müslümanım. Çokları Çokları da biliyorlar ama Modanın esiri olmuşlar. Artık öyle çıkıyor. Yusaidhen diyor, diyor, diyor ki yine devam ediyor bu Ahmet Şakir Rahimeoğullan. Yusaidhinne el rical el fuccar diyor. Bu hareketleriyle, bu elbiseleriyle, bu rezaletleriyle diyor erkeklere de ne oluyor? Erkeklere, erkeklerin günahkar olmasına sebep oluyorlar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 Koku bile sürünüp dışarıya çıkamaz. Çarçaflı bile olsa, yüzünü bile kapatsa, baştan tırnağa kadar çarçaflı, çarçaflı olsa dışarı çıktığı zaman ne yapamaz? Koku sürünemez. Ve koku sürünüp dışarı çıktığı zaman o kokuyu koklayan her erkek veyahut o koku her gittiği erkekle ne yapmış oluyor? Allah korusun zina kadar günah almış oluyor. Ve bazılar diyor ki.